Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Size Almanya'nın Ludwigshafen şehrinden vaz ediyorum, sesleniyorum. Birinci hadis-i şerif, bu hafta size nakletmek istedim. hadislerin ilki, Deylemi tarafından Hazreti Ali ve Keramallahu ve Cihet'ten nakledilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, El embiar ve kâdeten ve ve kâdeten ve mijalleset ve emtinsi memarı ve nihâl fi ajalı mankusa ve âmalı mahfûza ve el Dikkat ederseniz hadis-i şerifin Hazreti Ali Efendimiz olduğunu söylemiştim. Hazreti Ali Efendimizin rivayet etmiş olduğu hadislere özel sevgi ve ilgi duyuyorum. Çünkü ülkemizde Hazreti Ali Efendimiz'i özellikle onun ismine bağlı olarak seven, bağlı olan insanlar var. Alevi diyoruz. Tabi bizim ülkemizde de var, başka yerlerde de var. Hazreti Ali'ye bağlı olduğu için Alevi adını almışlar. Sünniler de Hazreti Ali Efendimize bağlı olduğundan, onu sevdiğinden, onu halife kabul ettiğinden, onu maddeten ve manen önder ve rehber olarak gördüğünden hepimiz bir bakıma Aleviyiz, Hazreti Ali'ye bağlıyız. Ama Aleviler özellikle tarihten gelen bir anne ile Hazreti Ali Efendimizin tarafını tuttuklarını söylüyorlar. Tarihteki olaylar nedir? Tarihte Siyasi, idari olaylar olmuş. Hz. Ali Efendimiz, radıyallahu Allah'a, Halife yani Müslümanların devlet başkanı olduğu Peygamber Efendimizin makamına ondan sonra Müslümanları idare etmek üzere seçilmiş, ona halef olmuş bir kimsede emirül müminin ve imamül müminin olduğu halde Efendim bazı kimseler Hz. Ali Efendimizin ...emirliğini, önderliğini, reisliğini kabul etmemişler. Bu ibretli bir hadise. Hazreti Ali Efendimiz gibi bir mübarek zatın devlet başkanlığı hiç kabul edilmez mi? Yani imkan var mı? İnsan tasavvur edemiyor. Nasıl olur böyle bir şey diye? Çünkü her yönden çok neziyetlere, üstünlüklere sahip bir kimse Hazreti Ali Efendimiz... ...ilk Müslüman olan çocuklardan... Bence en önemli özelliklerinden birisi Peygamber Efendimiz onu babasının evinden kendi evine almış. Evlat edinir gibi. Amcası yani Hz. Ali Efendimiz'in babası Ebu Talip çok çocuklu olduğundan ona geçim bakımından hasisleme olsun, yardım olsun diye Hz. Ali çocukken yanına almış. Erkek evladı gibi yanında büyütmüş. Peygamber Efendimiz'in evinde büyümüş, yanında büyümüş evladı gibi büyümüş. Ondan sonra da peygamber efendimiz Fatıma anamızı ona vermiş, evlendirmiş ikisini. Böylece peygamber efendimizin damadı olmuş. Bu da çok büyük bir meziyet. Fatıma anamız cennetlik hatunların başta gelenlerinden birisi. Cennetlik Fatıma anamız da cennetlik Hazreti Ali evladından nice seyyidler, şerifler gelmiş bu zamana kadar. Elhamdülillah ne kadar güzel mübarek insanlar yetişmiş. Tabi Hazreti Ali Efendimiz genç olduğundan ondan önce Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer'ül Faruk Efendimiz, Osmanlı Zimni Efendimiz devletin yönetiminde öyle seçilmişler. Onlar efendim, işaret olunmuşlar, uygun görülmüşler. Onlar halifelik yapmış. Sonunda Hazreti Ali Efendimiz halife olunca Şam'daki oraları fethetmiş olan kimseler oralara hakimiyet kurmuşlar. Şam valisi olmuşlar. Onlar bu hilafete itiraz etmişler. Bu devletin başlarını olmaz biz oluruz diye bir çekişle satışma başlamış. Hazreti Ali Efendimiz birlik ve beraberliği sağlamak için çalışmış. Hatta gerektiği zaman savaşlar yapmış ve 4. halife olarak İslam tarihine geçmiş, büyümüş. Tabi Hazreti Ali Efendimizin Yanianta idi. Bizim bütün sevdiğimiz, saydığımız alimler, büyük insanlar hepsi Hz. Ali Efendimizin bir çoğunluğu da yanındaydı. Hz. Ali Efendimizin karşısında olanlar, ona muhalefet edenler, onunla çarpışanlar da yani başka kimselerdi ki onu biz bugün onları tasvip etmiyoruz. O devirde de o zamanın hak müslümanları tasvip etmemişler, onların tarafını tutmamışlar. Hazreti Ali Efendimiz'in tarafını tutanlara Alevi deniliyorsa, demek ki tarihte de Sünniler de Alevi. Peki Hz. Ali Efendimiz'in taraflarından Şii Ali'nin karşısında taraflarlarının karşısına olanlar kimlermiş? Emevi'ymiş. O zaman bugünün Sünnileri Emevilerin torunları mı? Hayır. Bugünün Sünnileri gene Hz. Ali Efendimiz'i sevenlerin torunları. Binaenaleyh Hz. Ali Efendimiz'in sevgisi, Sünnileri de Alevileri de, Şiileri de aslında derleyip topluyor. Onun için ben bu Hazreti Ali Efendimize önem veriyorum. Onunla ilgili konuşmalar, konseranslar yapıyorum. Türkiye'de tabii bir Alevi sünni çekişmesi, çatışması, yaratılmak, meydana getirilmek isteniyor. Düşmanlar bunlar birbirlerine düşsün kardeş kardeşi vursun diye temenni ettikleri için tarihteki ayrılıkları başka türlü ortaya koyarak Birbirlerine düşman göstermeye çalışıyorlar. Yani bu ayrılığı da ayrılığı silmemiz lazım. Tarihteki Emevi, Alevi istilafını günümüze mantıksız olarak taşımamamız lazım. Bu bir. İkincisi Alevi kardeşlerimiz Hz Ali'yi sevdiğine göre Hz Ali Efendimiz'in yolundan gitmeli, dinimizin emirlerine uymalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir yerde beş tane Müslüman aile toplanmış olursa ve orada ezan okunmazsa namaz kılınmazsa şeytan oraya hakim olur. Orayı istila eder. Oranın insanlarını esir alır. Avucuna alır. Şeytan. Şeytanın esiri olurlar. Şeytanın cismi altına girerler. Yani bereket gider. Hayır gider. Yani iyi bir şey durum olmaz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istiyor ki Allah'ın emri nizmet ediyor tabi. Allah istiyor ki kullar kendisine ibadet etsinler. Ezan okunsun. Namaz kılınsın. E şimdi o kılınmadığı zaman bir eksiklik oluyor. Hazreti Ali Efendimiz kılardı. Yani e, Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanlar Hazreti Ali Efendimiz'in sözlerine hareketlerine tabii uymak isterler sevdiği için. Tabi o da Allah'ın arslanı, Peygamber Efendimiz'in efendim damadı, halifelerin dördüncüsü, İslam'ın önderi, irfanın, tasavvufun da efendim önderi. Nedir? Şiiri Yezdan, Allah'ın arslanı. Şahı Merdan, metlerin sultanı. Şahı, mübarek bir insan. Elbette canımız feda yolunda gideriz. E yolu ne? işte yolunun iyi anlaşılması için Hz. Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şerifleri okurken onun için böyle bir özel bilgi ve sevgi ben bilsin kardeşlerimiz. Hz. Efendimiz böyle buyurmuş, böyle nakletmiş. Böyle yaşamış, böyle yapmış. biz de öyle yapalım desinler diye. Şimdi geçelim bu güzel uzun girişten sonra hadisi şerifin izahına. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bu hadisi şerire göre. El-Enbiya-u Kadetün. Kade, komutanlar demek. k kelimesinin çoğulu. k kelimesi, kıyadet maslarından geliyor bu kelime. Yani bir topluluğa, orduya önderlik eden, yani ona komuta eden, emir veren, yani komutan demek. Peygamberler komutanlardır. İnsanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmek üzere vazifeli olarak gönderilmiş mübarek, ahiret adamı, efendim, mübarek peygamberler komutanlardır. Yani insanlar onların emirlerini tutacaklar, emirlerine uyacaklar. Din bir duygudur, inançtır. İşte yaşamla ilgisi yoktur. Herkes efendim işte bir şeyler hisseder içinde inancı vardır. Allah'a inanır, yereder yakarır, yalvarır. Şerif filan e, gibi düşünüyorlar. Efendim e, öyle değil. Yani peygamberler bir şeyi söylemek için gelmişlerse efendim o halde peygamberlere uyulması lazım. İnsanlar uyacak ve komutan onlar. Asıl komutan onlar. Peygamberlerin varisleri de asıl komutanlar. Peygamberin varisi onun emirlerini, buyruklarını, öğretiklerini insanlara anlatan kimseler. E onlar da e, komutan. Yani Hz. Ali Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in ashabı efendim olmak dolayısıyla varisi, alim bir kişi olmak dolayısıyla fakir katı hakim bir kimse idi. Dini bilen bir kimse idi. E, o da komutan. Ondan sonrakiler de komutan. Demek ki Efendim devleti, milleti, halkı yöneten insanlar Allah'ı bilecek, Allah'a itaat edecek, Allah'ın emirlerini söyleyecek, adalet edecek, haramdan, günahtan kendisi kaçınan kimse olacak. Başkalarını da kaçındıran, sakındıran, e, kötülükleri engelleyen, hayırları yapan, yaptıran kişi olacak. E, çok önemli. Peygamberler, komutanlardır. Vel o saadetin. Fakihler yani din alimleri, dini iyice öğrenmiş, ayeti biliyor, hadisi biliyor, konunun inceliklerini biliyor, rahatını biliyor. iyice dinin ruhunu anlamış, mantığını kavramış alim insanlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar da şehitlerdir. Sade kelimesi de Arapçada sade ve saadat diye gelir. Şehit kelimesinin çoğuludur. Mevlüt okurken duymuşsunuzdur. Mevlüt insanlar bazen şöyle girişirler. Mevlütleri kendilerine ait küsbünü okumaya. Seyyid-i Muhammed Mustafa Ra Salavat derler. ne demek? Seyyidler seyidi demek. Şefi'ül ne demek? Asilerin şefaatçisi mahverdini ne demek? seyyid bu. Demek ki fakihler Din alimleri seyyidlerdir. Yani soylu, efendim, değerli, asaletli, kıymetli, izzetli, itibarlı kimselerdir. Şimdi aziz ve kardeşlerim, din aliminin seyyidliği, kıymeti, izzeti, itibarı, şanı, şerefi nereden kaynaklanıyor? Bildiği dini bilgilerden kaynaklanıyor. Dini bilgileri bildiği için tabii bizde bilmek yetmiyor İslam'da dini ve amir olmak çok önemli. Bilecek, bildiğini uygulayacak, başkalarına da anlatacak. Hem İslam'a uygun olarak yaşadığı için, ahlakını İslam'a uydurduğu, hareketlerini, işlerini İslam'a uygun yaptığı için, efendim, hem de insanlara yol gösterip, Allah'ın sevdiği işleri onlara öğrettiği, Allah'ın sevmediği işlerden onları mem edipme durumunda olduğu için, Din alimleri seyirktir. Yani en çok itibar görmesi gereken insanlardır. Şimdi ben hayret ediyorum bizim bu devrimize. Bakıyorum din alimlerine sevgi, saygı, hürmet, izzet itibara bir de başka kimselerin izzetine itibarına. Kimsenin izzetinde itibarında gözümüz yok da. Mesela diyelim ki güzel futbol oynayan bir genç bir yerden bir yere transfer olmuyor, bir kulüpten ödeşme geçiyor. Rakamlar böyle artık ben unuttum trilyonlara falan çıkıyor. Çok kıymetli. Yani bir halk türküleri söyleyen türkücü şair veya bir elinde sade olan ozan sanatkar çok irdeki itibar görüyor. Mesela diyorlar ki şu ses sanatçısı bilmem ses sanatçılarının şahı idi. Fransız film artistlerinin sultanı vesaire filan izledik. itibar son noktada. İyi ama yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Dini bilen, fakih olan, alim olan, müftü olan, vaiz olan insanlar en üstündür. Neden? İnsanlar Allah'ın sevdiği insanlar olmak için, sevdiği işleri yapmak için dinini bilecek. Öğrenecek. öğrenecek? İşte din aliminden öğrenecek. Bu halde din alimleri çok kıymetli. Din alimleri cennete getiren kılavuzlar. insanları cehennemden, yanmaktan kurtaran, cennete getiren kılavuzlar. Hem dünyada hem ahirette efendim saadete erdiren, saadet kaynağı insanlar. Sonra toplumda zorlamanın yasağın, hapishanenin mahkemenin yapamadığı işi cennetleri terbiye ederek insanları ıslah ederek yapan mühim insanlar. Yani insanı insan yapıyor, insanı adif, irfan sahibi insan yapıyor, sultan yapıyor manevi bakımdan bir eğitim. Böyle bir insanı insan yapmak çok önemli. Sonra o insanın çok hayırlı hasenatı oluyor. Yani dindar bir insan oluyor, bakıyorsunuz okul yaptırmış, mektep yaptırmış, köprü yaptırmış, çeşme yaptırmış. Efendim o inancı dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanayım diye yaptığı şeylerden toplum çok istifade ediyor. E, İnançsız bir insan da vuruyor, kırıyor, bunalım içinde, gerilim içinde, çevresine zararlı oluyor, Efendim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü roketliyor, falancı yeri tarıyor. Neden yapıyor bunları? İşte, merhamet hissi gelişmemiş, imanı teşekkül etmemiş, eğitimi eksik kalmış, toplum onu ıslah edememiş. Ondan yapıyor. Yani bunların hepsi çok önemli. İşte bunlar en önemli olduğu için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki din alimleri, dini en iyi bilen mübarek insanlar seyitlerdir. Soylu, asaletli, izzetli itibarlı kimselerdir. E ne olacak? Ve mücâlefetühüm ziyadetühüm. İşte onlarla oturup kalkacak insanlar. Onların sözünü dinleyecek ve onların sohbetlerinden, fikirlerinden istifade edecek. Bugün işte bu Almanya'da geziyorum. Bu Almanya'nın başbakanı Helmut Kohl var. Arkadaşlar demişti ki münsteyken tarih bunu yazacak bu adamı heykeline geçecek. Bu büyük bir insan olacak. neden Avrupa birliğini sağlıyor? Yani birbiriyle savaşmış olan insanları şimdi Avrupa Birliği etrafında bir araya getiriyorlar. Avrupa bir bütün oluyor, sınırlar kalkıyor. Efendim hakikaten biz de bildik mi bir yere artık sınır işlemleri olmadan Hollanda'ya, Belçika'ya oraya buraya efendim rahat gidebiliyoruz bu ülkeler içinde. Yani büyük bir iş görmüş, birlik beraberlik sağlamış bu fikir. Avrupa Birliği fikri. Toplumlar kendi bölgesel, yöresel e, menfaatlerini çiğnetmeden birleşiyorlar. Çok büyük bir birlik meydana geliyor. Birlikten kuvvet hasıl oluyor. Paralarını da birleştiriyorlar. İşte Mark Frank, efendim, bilmem ne? vesaire olmasın, kron olmasın yerine sadece bir Alman, şey Avrupa para birimi olsun diye her şeylerini birleştiriyorlar. Şimdi öğrendim ki bu işin fikriyatı var tabii. Önce fikir, ondan sonra o fikrin uygulamaya geçmesi, Avrupa fikri Avrupa'yı birleştirmek fikri dini mercilerden geliyor, din adamlarından geliyor. Helmut Kohl da bir papazmış, din adamıymış. Nasıl böyle çalışıyor. Yani dindar insanlardan, ülkücü, inançlı efendim insanlardan büyük hamleler çıkıyor. Büyük işler oluyor. İşte doğuda da batıda da bu da öyle. de böyle olmuş. En büyük işleri, en inançlı insanlar yapmış. Mesela Fatih Sultan Muhammed Han'ın başarılarının temelini araştırın. Ülküsü var. Amacı var. Hedefi var. Hedefi İstanbul'u fethetmek. Çünkü Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethedilmesini buyurmuş. Oturmamış, dinlenmemiş hatta kendisine biraz istirahat et, etseniz sultanım diyenlere Allah bize bu hizmeti bize gelmiştir. Bize devretmiştir, bize vermiştir. Bizim Müslümanların işlerine, hizmetine koşmaktan geri durmamız yakış demiş. Yani inanç çok büyük güç ve kuvvet kaynağı. Onu çok aziz tutmalı. Zedelememeliyiz. Ve alimler seyitlerdir ve onlarla oturup kalkmak, söz, sözün sosyetini, fikirlerini dinlemek onlara göre hareket etmek lazım. Şimdi onlar menfaat, kişisel menfaatler için konuşmamış oluyorlar. Allah'ın rızası için konuşmuş oluyorlar. Toplumun faydası için konuşmuş oluyorlar. Şimdi ben buradan hasretle Türkiye'deki televizyon kanallarını açıyorum, dinliyorum. İnsanların konuşmalarına bakıyorum. Yaldızlı, Allı pıllı sözler ama tahlil ediyorum amacını düşünüyorum kafasını düşünüyorum kalbini düşünüyorum aldatmaca yalan dolan üzerine toplumu aldatmak için sözünü allayıp pıllayışlı ediyor. Tabii bu zararlı olur, kandırabilir de çünkü zararlı olur. Nasıl olması lazım insanın Allah için konuşması lazım iyi şeyler düşünmesi lazım böyle konuşma da ancak işte böyle. Ahiret adamlarının ihlaslı, imanlı insanların işi oluyor. Demek ki onlarla oturup kalkmak lazım. Sadece böyle alimdir, iyidir, hoştur diye rafa koyup, camekana koyup karşısından bakmamak lazım. Sözlerine itibar etmek lazım. Sözleri önemli. Toplumun sayfasında insanın dünya ve ahiretinin yararına. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Peygamberler komutanlardır. Din alimleri, seyitler, asillerdir, iyi, iyi, iyi, önder insanlardır. Onlarla oturmak lazım. Onlarla oturmak, ziyadetin, insanın ilminin, irfanının, aklının, fikrinin yükselmesine, ilerlemesine, gelişmesine sebep olur. İlmi irfanı artar, sevabı artar, meziyetleri artar, onlarla oturup kalkan insanlar. Evet, böyle söylemiş Efendimiz. Bu halde biz de, Peygamber Efendimizin yüzünde, öbür peygamberlerde severek seya ve din alimlerinin sözlerini dinleyerek yaşamalıyız sonra Efendimiz devam ediyor ve en Memer değil Siz gündüzün ve gecenin akıp gittiği bir manzara içindesiniz bir mekan içindesiniz. gündüz ve gece sanki nehir gibi akıp gidiyor onun akış yolu üzerindesiniz Bu ne demek yani ömürler efendim gelip geçicidir. Zaman akıp gidiyor. Siz bu dünyada devamlı kalmayacaksınız. Gece gündüz dikkat e, değişecek, Zaman akıp gidecek. Sizde fi acalın, ben Dünyada kalış müddetleriniz yavaş yavaş azalacak. Azalmakta olan müddetlerle sahipsiniz. ve amarin mahfuzatkin elirli ömürleriniz var. 80 yıl, 70 yıl, 73 yıl, 93 yıl efendim böyle tespit edilmiş, korunan rakamların gösterdiği ömürlere sahipsiniz. Gece gündüz bunları eksiltiyor. Böyle gece bin gündüzün aktığı, bittikçe esilen ömürler ve senelerin sayılı efendim ömürler bile yaşıyorsunuz bu dünyada. Royalmount'un bahseten Aman dikkat edin uyanık olun gece gündüz akıp gidiyor bölüm birden geri verir çünkü birden gelmez de aslında siz ne zaman öleceğinizi bilmediğiniz için birden karşılaşırsınız. çok ümitliyken çok yaşayacağınızı sanırken efendim cıvıl cıvılken efendim neşe doluyken ileriye dönük bir sürü emellerimiz umutlarınız varken sabahleyin evden çıkarsınız akşam başka türlü olabilir durum. Bir bitmeyecek zevk verirken bestse bir tel kopar. Ahengez dediği kesilir dediği gibi Efendim şairin. Bütün birden. Anlayamazsınız, bilemezsiniz. Bak küçücük çocuklar Efendim, yüzmeye gitmişler. Gece eve dönmemişler. Sabahleyin cesetleri çıkartılıyor. Su bir ikincisinden. Veyahut hanımıyla çocuğuyla arabaya binmiş. Açırı süreçte giderken eline kamyon çıkmış. Karısı ölmüş. Çocuğu kucağında feryadı fıvan ediyor. Arabayı kullanan baba. Ve yani bitiriyor. Yani. O arabaya binerken o kadın bilir miydi o arabadan cönergesinin çıkacağını? Ver mevtü yetifin bahseden diyor Efendimiz. Bu hakikati bize hatırlatıyor. Herkes bilir bunu da bunu düşünmez hatırından çıkartır ve buna göre davranmaz. Yani ölüm birden geldiğine göre insanın ölüme hazırlıklı olması lazım. Ölüm'e nasıl hazırlanılır? Ölüm'e hazırlığın sanatı, mesleği, yolu tasavvur. Tasavvuf erbabı ölümü ahireti düşündüğü için ölüm'e hazırlanılır. Ateşli gezer daima ölü diye Efendim üzerine kul hakkı almaz, borçlarını öder, namazlarını ibadetlerini vaktinde eda eder, hacbini ömrünün zamanında yapar. Kur'an-ı Kerim'ini okur, tesbihini çeker, zikrini yapar, imanını tazeler. Peygamber Efendimiz her la ilahe illallah demenin imanı tazelediğini bildiriyor. İşte böyle bölüme hazırlıklı olmak lazım. E peki ilerici bir insan, efendim böyle yüksek tahsilli, Amerika'da okumuş, o ne yapıyor? Ufaslasın, çal oynasın, o yiyor. Futbola gidiyor, eğlenceye gidiyor, yüzmeye gidiyor, yazmaya gidiyor, kışla gidiyor derken... Ölmev diye çekil muhabbeten ansızın ölümü geri veriyor. Hazırlık yok. Ahirete dair bir çalışma yapmış. Dünyaya dair çalışma yapmış. Dünya için 35 yaş tahsil yapmış. 30 afiyesinde ölüyor. Ahirete hiç hazırlık yapmadı. Hep dünya için çalıştı. Halbuki ahiretin dünyayla beraber götürmek lazım. Cindiz e, iş yapıyorsa gece ibadet etmesi lazım. Cindizin içinde de namazlarını kılması lazım. İyi Müslüman olması lazım insan. Senen zera hayran. Kim hayır Pekerse bu dünyada, yani hayırlı, faydalı, sevaplı, güzel bir iş yaparsa bu dünyada, yahsit rağbet eden ahirette rağbete mazhar olur. Yani rağbet mahsulü biçer. Yani dünyada ibadet eden, itaat eden, iyi kulluk yapan ahirette Allah'tan rağbete mazhar olur. Allah'ın kendisini sevmesine, razı olmasına, efendim, gel kulum bir cennetime diye idare etmesine nail olur rağbete mazhar olur. Kim dünyada hayır ekerse rabet hasat eder ahirette. Vemez zera'a şerren kim de şer kötülük ekerse bu dünyada yani bu dünyadaki hayatında günahlar, kötülükler yaparsa yahsut nedam eder. Ahirette nedamet biter. Yani pişman olur. Çok hay Allah. Bak Kur'an da bunu böyle yazıyordu. Peygamber Efendimiz de hadislerinde söylemiş, duymuştum. Komşu da söylemişti, bazıda da bayram, bazında da konuşulmuştu. Ey Müslümanlar namaza bayramdan bayrama gelmeyin, Müslümanlar sadece iki bayramda değildir diye efendim hoca laf atmıştı, dinlemişti, tarizde bulunmuştu. Dinlememiştim, kızmıştım, vesaire kitapta okumuştum. Arkadaşım ifaz etmişti, rahmetli annemin vaziyeti vardı, dedem şöyle demişti, vesaire. işte ama yapmadı yapmadı. Ahirette pişmanlık bitecek. Yani pişman olacak. Ama ahiretteki pişmanlığın hiç faydası yoktur. Şerrün nedameti yerden kıyameti buyurulmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pişmanlığın en kötüsü ahiretteki pişmanlıktır. Neden? E çünkü pişman olursan ol. imtihan bitmiş. Kağıt bomboş. Çalışmamışsın. Sıfır aldın. Artık orada pişmanlığın faydası yok. Dünya hayatında ibadet etmemiş ahirette cezasını çekecek ahiret ceza yeri pişmanlık yeri değil pişmanlık nerede olursa iyi olur dünyadayken insan pişman olursa çok iyi olur bir adam hiç içiyormuş efendim bilmem kumar oynuyormuş çalışmıyormuş hırsızlık yapıyormuş soygun yapıyormuş diyelim aklımıza gelen efendim her türlü kötülükleri hatırlayalım bunları yapıyormuşlar Sonradan bir sebep olmuş, diyelim ki çocuğu ölmüş veya annesi ölmüş, bir sebeple, eksebeple ölüm tesir ediyor insanlara. Bir sebeple pişman olmuş, nedir bu benim yaptığım demiş, pişman olmuş, Hah, dünyadaki pişmanlığın faydası var. Dönüyor, iyi insan oluyor, ondan sonra eski yaptığı kötülükleri tamire çalışıyor, Efendim, iyi işler yapmaya gayret ediyor, ömrünün sonuna kadar çalışıyor, çabalıyor. Dünyadayken pişman olanı Allah sever. Dünyadayken günahlarına pişman olanı Allah pişmanlık duygusu kalbinde belirdiği zaman affeder. Onun için kötü insan pişman oldu mu kötülükten anında kurtulmuş oluyor. Efendim iyi bir yöne yönelmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi bu dünyanın bu gerçek manasını hadis-i şerifte anlatıldığı şekilde anlayanlardan eylesin. Tek çok kimse dünyayı anladım sanıyor, anlamıyor. Ne dünyayı anlıyor? Ne hayatı anlıyor, ne görevlerini biliyor, ne ahirete inanıyor, ne yapması gereken çalışmaları yapıyor. Böyle bir yuvarlanıp gidiyor. Yani dağdan kopan bir çığ gibi veya uçurma yuvarlanan bir taş gibi paldır küldür. Böyle hayat olmaz. Yani Arkadaşlarım bize söylemişlerdi, burada diyor bu adamlar çok çalışıyorlar. Biz diyor memleketteyken duyardık diyor. Efendim, adam çok çalışır mı? Şuna bak, yavur gibi çalışıyor derlerdi. Hakikaten diyor, bu buradakiler çok çalışıyor diyor. Halbuki çalışmak Peygamber Efendimiz'in çok tavsiye ettiği bir şey. Çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi, işareti. Eski büyüklerimiz boş durmamışlar. Bir an boş durmamışlar. Hatta ben hatırlıyorum, dedelerimi hatırlıyorum. Dedelerim kahveye hiç girmemişler. Hiç boş vakit geçirmemişler. Daima çalışmışlar. Yani böyle Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlerin ciddi insanları böyle saygı gören hatta istilaf olduğu zaman hakem seçilen, sözüne itibar edilen insanları hiç boş durmazlardı. Kahvede ayak, ayak üstü aldım, sigara tüttüren, tavla efendim, kağıt oynayan hep böyle şey kısmıydı yani cahil kısmıydı. Onlar başarı da kazanamadılar. çocuklarda çocuklar da çok sefalet çekti. O çalışanların hayatı iyi anladıkları ve başarılı oldukları görüldü. Yani gavul gibi çalışmak sözde doğru değil. Aslında keşke şöyle bir atasöz yerleşseydi. Yani mümin gibi, Müslüman gibi çalışmak gelseydi. Maalesef bir insan eşe de la ilahe illallah demesiyle Müslüman olması takip ediyor. Müslüman oluyor ama iyi bir Müslüman olmak çalışmaya bağlı. efendim Dikkat etmeye bağlı. Öyle olmayınca maalesef sadece la diyen cahil bir insan oluyor. Okumuş da olabiliyor. Amerika'da da okumuş olabiliyor. Avrupa'yı da görmüş olabiliyor. Mevki makamı da yükselmiş oluyor ama cahil oluyor. Dini konularda bilgisi olmuyor. İstimai konuları, ruhi konuları efendim böyle e, bilim ve irfana ait konuları bilmeyen çok sığ, çok satir insan oluyor. Onları bilen İnsanlar büyük insan alıyor. Alın, büyük şairleri, büyük yazarları, büyük mütefekkirleri neler okumuşlardır, neler biliyorlardır. Onların hepsini biliyorlardır. O bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, yani bir üniversite profesörü olarak, bir din alimi olarak bu konuları bilen, sosyal, istimai konuları bilen ama tekniği tekniğiyle bilen, Avrupa'yı da gören bir kimse olarak diyorum ki dinimize sımsıkı sarılalım. Dünyanın fani olduğunu bilelim, ahireti hesabı unutmayalım, ölümün anısının geleceğini hiç hatırldan çıkartmayalım, hayırlı işler yapalım, arkamıza hayırlı eserler bırakalım, şerli işler yapıp da ahirette son olmayan pişmanlar, düşenlerden olmayalım. Peygamberler, komutanlardır, komutanlarımıza uyalım, din alimleri, şehitlerdir, efendilerdir, onlarda oturup kalkalım, onların sözlerini dinleyelim. Cahilliği bir tarafa bırakalım, cahillerden yüz çevirelim. Allah bizi sevdiği şekilde yaşama muvaffak eylesin. Sıhhat afiyetiyle, uzun ömürlerle muammer eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berkâh.